kuşları 2. bölüm. Yazan Konstantin Maklov, radyoya uygulayan Nuran Devrez, yöneten Asuman Korat, efekt Mehmet Turgut. Oynayan sanatçılar, anlatan Bozkurt Kuruç. Ralf de Brikasar, Kerim Afşar Bayan Carson, Macide Tanır Fee Beyhan Gönenç Pedi, Saadettin Kılıç Megi, Selma Yeşilba, Frank, Mustafa Şekerci Bab, Mümtaz Sevinç Hayk, Bahri Aydın Mini, Suna Akber iler o vakitler İngiliz kolonisi olan Yeni Zelanda'da yaşayan beş çocuklu yoksul bir İrlandalı ailedir. Anfiona Fiona Clary, gün boyu durup dinlenmeden ev işi görmekte, çocukların en küçüğü olan Megide, de ufacık yaşına rağmen ona yardım etmektedir. Büyük olan Frank ile baba Pedia arasında ise her zaman sessiz bir savaş vardır. Frank kendisine karşı çok sert davranan babasını annesine layık bulmaz. Gerçekten Fiona güzel soylu bir hanımefendidir. Chase'i de ancak zengin ve kibar ailelerde bulunabilecek cinsdendir Frank Fiona gibi bir kadının nasıl olup da Paddy'ye vardığını akıl erdiremez Paddy'nin Avustralya'da oturan çok zengin bir ablası vardır Dul bayan Mary Carson tüm mirasına konacak olan kardeşi Paddy ve ailesini Avustralya'ya getirmeye karar verir Böylece Clary ailesinin erkekleri ileride sahip olacakları Drogeda çiftliğinde çalışacaklardır Aksi bir kadın olan Mary'nin gerçekte tek ilgilendiği kişi, 28 yaşındaki rahip Ralph de biri kasardır. Her kulade yakışıklı ve çekici bir erkek olan Ralph, son yıllarını yaşayan Meri'nin hayatında güzelliğin ta kendisidir. çocuklar! Ah, e çocuklar arka tarafta ne var pedi? Avustralya'ya gidiyoruz Fee duydun mu? Eeeh! ya! Ne diyorsun pedi? Oh anlatsana, nereden çıktı bu? Çocuklar! Çocuklar! Hepiniz buraya gelin ve babanızı dinleyin! <gülüyor> Ne oldu baba? Be Beş belli iyi bir şey. Hadi anlat şunu Feli. Bak, bak şu kağıtlara bak. <gülüyor> ne görüyorsun? A A Mektup. <gülüyor> Mektup kağıtlarına bak ama. En pahalı <gülüyor> cinsten e kaymak e gibi kağıt. <gülüyor> oh, Ablam nereyi biliyorsun? Birkaç bir kez söz etmiştin. Evet işte o. Ha? Avustralya'da muazzam bir çiftliği var. Binlerce dönüm. <gülüyor> Ayrıca birkaç da şirketi vardır. <gülüyor> ve, he, ve hayatta benden başka kimsesi yok. Bizi oraya çağırıyor <gülüyor> <gülüyor> Bunun ne demek olduğunu anlıyor musun? Ama Pedi Bunca yıl sana bir tek satır bile yazmayan Ne halde olduğunla hiç ilgilenmeyen biri Neden şimdi ansızın seni çağırsın? Kim bilir belki de yaşı gereği Yapay yalnız ölmekten korkmaya başladı aram, aram. Madem her zaman zengindi Ve otuz yıldır da duldu Hayattaki tek akrabasını görmek için Neden bu kadar bekledi? Ablanın daha önce bize en ufak bir yardım bile önerdiğini hatırlamıyorum. Eee bırak şimdi bunları. Önemli olan bize kurtuluş yolunun göründüğüdür. Bak. <gülüyor> Bak ne yazıyor <gülüyor> şimdi? <işte. gülüyor> Sen ve çocukların benim mirasçılarımsınız. Oh. Ölmeden önce birbirimizi görmemiz gerek. Bizim. Hem ileride senin olacak bir yerin nasıl idare edileceğini de öğrenmelisin. Benim baş kahyam olacaksın. <gülüyor> Oğulların da senin yardımcın olurlar. Hepiniz iyi bir ücret karşılığı çalışacaksınız. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> nasıl? Ha? İyi değil mi? E, Söylesene Fih. İyi iyi. Ne iyisi? Harikul değil mi? <gülüyor> <gülüyor> o kadar şaşırdım Gideceğiz mi? Bu bizim tek şansımız. Nemiz varsa satar Elimizdeki birkaç kuruşa katıp yola çıkarız. Gemide üçüncü mevki bir kameranın hiç de pahalı olduğunu sanmıyorum. Aa, ama, ama çeyizimi mi? satmam Pedi. Aa, merak etme. Fi, onlara ilişmeyeceğiz. Bunun senin için nedenle önemli olduğunu biliyorum. <gülüyor> Sağ ol Pedi. Yoldaymışım gibi geliyor Dur arkana şu yastıkları koyayım Sağ ol Frank ha. Daha önce de gemiye binmiştim ama Deniz tutmamıştı Çocuklar da bittiler Neyse sağ salim buraya kadar geldik ya Annem hiç iyi görünmüyor baba Günlerce süren berbat bir deniz yolculuğundan sonra Sidney'de biraz dinlenebilirdik Burası büyük bir ülke Frank Eğer aynı gün trene binmeseydik Tam bir hafta Sidney'de bekleyecektik Ya Cılıyım geçen tren ancak haftada bir Çünkü Cebimizde de bizi o kadar idare edecek para yoktu Bayan karşısından yol paramızı istemiş olsaydın Annemi hasta etmeden getirebilirdik burayı. Şuna bak Senden akıl alacak değilim Frank <Gülüyor> Frank cevap verme lütfen Baban haklı Çantada biraz para olacak Dışarı çıkıp kardeşlerine yiyecek bir şeyler al Peki anne Oh umarım odayı boşaltmamızı istemiyorlar Kimsiniz? Girin İyi, İyi günler Ben rahip Ralph bir kasar. Clara ailesini almak için geldim O peder tam zamanında geldiniz Biz de burada oturmuş Ablam Meri karsından bir haber bekliyorduk Siz ve aileniz Cillian Bon'a hoş geldiniz Umarım yolculuğunuz fazla yorucu olmamıştır Hepimizi deniz tuttu peder İçimizde ne varsa boşalttık Sidney'e varır varmaz da Trene bindik ee, Bir gün bir gece sonra dün akşam Cillian Bon'a vardık Meri'nin salık verdiği bu otele yerleştik Tanrı bilir ya bir haber çıkmazsa burada çoluk çocuk Parasız ne yaparız diye Geçiriyordum içimden <gülüyor> Size ailemi tanıtayım Bu karım fi Yani Fiona Yolda çok hastalandı zavallı Geçmiş olsun bayanlıkları. Umarım Drogeda çiftliğinde sizi rahat ettiririz Teşekkür ederim peder Çok naziksiniz Bu büyük oğlum Frank Merhaba Frank Eminim Drogeda'yı seveceksin Orada gençler için yapacak çok iş var Merhaba efendim. Bunlar da küçükler. <gülüyor> Haik, Sütuett, Bab. Bu da tek kızımız Megi. Oo, Megi hayatımda gördüğüm en güzel küçük kız baykler. <gülüyor> Sağ olun. Hem ailenin en küçüğü hem de e tek kız olduğundan biz de onu hep öyle görürüz. Ya sizin Meginiz gerçekten bir mücevher baykler. <gülüyor> bir yolcu daha bekliyoruz Peder. <gülüyor> Umarım Drogeda da Tanrı'nın bize armağan edeceği ilk yavrumuz da kız olur Tebrikler Bay Cleve Yeni bebeği vaftiz etmek bana mutluluk verecek Allah kahretsin Şşş oh hani. yavaş Frank Ne oluyorsun Bir şey yok Arabam kapıda bekliyor isterseniz hemen yola çıkalım Drogeda kasabaya epey uzaktır Yolda bir şeyler yiyebiliriz Hem de size çiftlikle ilgili bilgi veririm Kusura bakmayın. Arabada çok sıkıştınız ama neredeyse geldik. Droge'de topraklarına girdiğimizi söylediğinizden bu yana iki saat geçti peder. Doğrusu Mer'nin bu kadar toprağı olduğunu bilmiyordum. Droge'de başlı başına bir dünyadır Bay Clary. Atları barındıran bölmeler şu uzaktan görünen yapılar. <Gülüyor> Ee, orada birçok barakada var Evet seyislerin kaldıkları evler Biraz ileride bir demirci atölyesi ve marangozhane var İşlerin yürümesi için gerekli araç gereç buralarda yapılır Vay canına bu dev sundurmalardaysa makinelerden tutun, kerestelere, hayvan yemlerine kadar her çeşit malzeme yiyorlar. Emmerinin yüz binlerce koyunu olduğuna göre ağalılarda epey yer kaplamalı. Evet, yalnız koyun kırmak için 30 özel yer var. Aa, sol yanda görünen küçük evler ne için peder? Köpek kulübeleri. Oh. Bakın onların ilerisinde de kümeslerin bulunduğu bölüm, domuz ahırları, sığır sürüleri için barınak ve bir de mezbaa var. Bak anne, ben buranın ne olduğunu biliyorum ve da vardı. O mandram mı ki? Peki, söyle bakalım Behan neresi? Şey, geldiğimiz yerdeki kasaba. Sıcak hep böyle şiddetli midir Peder? Evet, sıcaklar uzun süreli ve şiddetlidir. Ooo gerçekten. Ya buradan daha sıcak yegane yer <gülüyor> ancak cehennem olabilir. <gülüyor> Muson yağmurları da bir başladı mı kolay kolay geçmez. Üstelik 24 saat ve hep Aynı şiddetle şey yer. Bu korkum sıcaktan sonra doğrusu hiç de fena olmaz. Burada mücadeleyi kazanamayacağınız iki şey vardır bayan Clary. Birincisi sinekler, ikincisi ise toz. Buraya özgü topraktan yükselen kırmızı bir toz. Evin içinde her dakika temizlik yapsanız onunla başa çıkamaz. İşte! Ne kadar güzel ya, Anne bak ha? gördün mü işte yeni evimiz <gülüyor> Yavaş yedi, yavaş Yo, Orası bayan Carson'ın evi Maggie. Sizinki biraz daha ileride Arka tarafta Aa, Bizim Mary gerçekten Bir sarayda yaşıyormuş meğer Demek biz orada oturmayacağız Bizim kalacağımız yer çok daha mütevazıdır kızım Ama eski evimizden daha iyi olacağından kuşkun olmasın Bayan Carson sizi doğruca kendisine götürmemi istemişti Bay Clary. Umarım bunun için fazla yorgun değilsiniz Yo tabii ne demek Öyleyse burada inelim İyi günler muhterem peder İyi günler Mini Bak Bayan Carson'ın kardeşi ve ailesini getirdim Aa! Hoş geldiniz efendim Bayan Carson deminden beri bekliyordu Buyurun buyurun efendim Maggie Maggie öyle ağzın açık Şaşkın şaşkın bakmayı bırak da yürü oh, Ne güzel bir yer değil mi anne Evet evet ama durmadan öyle bakınırsan Bayan Carson senin hiç de terbiyeli Bir kız olmadığını sanır Bayan Carson konuklarınızı getirdim ha, Evet Gel bakalım Pedi. Ah gülünç değil mi seni son gördüğümde bacak kadar bir çocuktun Şimdi ise iki büklüm yaşlı bir adam ha, e, Sizin işiniz varsa engel olmayalım peder Kim bilir sizi bekleyen ne görevler vardır Yok <gülüyor> Yo, hiç de değil bayan karsın Önce hep birlikte sizin sofranızda güzel bir yemek yiyeceğiz Sonra <gülüyor> da küçük megiye söz verdiğim gibi yeni evlerini gezdireceğim Küçük megi mi? Gerçi tanıştırma törenine testten başlamak olacak ama Megi ailenin en küçüğü olan bu tatlı çocuk tabii şimdilik en küçüğü hmm, evet Fiona Clary hmm. Frank Bab, Stuart Hyde Sofranın hazırlanması için emir verebilirsiniz bayan Carson Clary'ler bir hayli aç olmalı Her zaman dediğini bilirsin, değil mi peder? Frank, Günlerdir hiçbirimizle konuşmuyorsun Biliyorsun Hayır bilmiyorum oğlum Ama neden böylesine öfkeli Hınçlı olduğunu öğrenmek istiyorum Utanıyorum anne anlıyor musun utanıyorum Ama neden Frank Demek yeni bir bebek ha? Bu yaşta Pis ihtiyar Frank Böyle şeyler söylemene izin veremem Artık çocuk değilsin yetişkin bir erkeksin Çocuk dünyaya getirmek kutsal bir şeydir eğer bunu çirkin görüyorsan Babanla birlikte bana da hakaret ediyorsun Hakkı yoktu anlıyor musun hakkı yoktu Seni rahat bırakmalı artık Sanki bütün gün kendini öldürürcesine iş yapman yetmiyormuş gibi Sanki bu kadar çocuğa bakmak kolaymış gibi Oh Ben yakınmıyorum ki Tabi sen hiç yakınmazsın Ölürken bile hiç yakınmadan öleceksin Sen benim için Meryem Ana gibi kutsal ve temizsin Anlıyor musun Seni başka türlü göremiyorum Nasıl oluyor da sana dokunmasına izin veriyorsun Mecbur değilsin anlıyor musun Mecbur değilsin Seni rahat bıraksın artık Frank kocam o benim. Bir gün öldüreceğim onu O zaman beni de öldürmüş olursun Hayır seni kurtarmış olur. Oğlum bak dinle beni Ben kurtulamam Kurtulmak da istemiyorum Mutlu olmadığını biliyorum Frank ama Bunun acısını benden ve babandan çıkarmaya hakkım yok neden her şeyi güçleştiriyorsun Frank Neden Nefret ediyorum Her şeyden nefret ediyorum Oh bayan karsın. Bu ne şeref Gelip de buraya nasıl alıştığınızı bir göreyim dedim ah, Sağ olun Gitgide daha bir benimsiyoruz burayı Zavallı Fiona ne kadar da eski kafalısın Avustralya'nın sıcağında bu botlar Bu kat kat çamaşırlar Bu boğazı kavrayan yakalar giyilmez oh, Haklısınız ama modaya ve çevreye uymaya vakit bulamadım Bayan Karsın Bundan sonra da bulabileceğimi sanmam Şemine'nin üstünde asılı duran Altın yaldızlı bu portre kimin? Büyük annem. Sahi mi? Peki bu koltuklar, bu halılar? Benim. Büyükannemin bana bıraktığı eşyalar. Oh Hayret. Zavallı Fiona. Hayat yolunda bir hayli aşağılara inmişsin desene. Sanmıyorum bayan Carson. Fevkalade bir kocam var. Biliyorsunuz sizin de kardeşiniz. Fevkalade ama meteliksiz. Genç kızlık adın neydi bakayım? Armstrong. Armstrong? Sakın Frederick Armstrong'la bir akrabalığın olmasın. Kendisi en büyük abimdir. Aaa! Armstronglar İrlanda'nın en önde gelen ailelerindendir. Zengin, kibar insanlardı. Ee, peki, sahip olduğun her şeyi feda edecek kadar çok mu sevdin Paddy'yi? Çünkü ailenin Paddy gibi biriyle evlenmene izin vermemesi çok doğal. Fede'yle niçin ve nasıl evlendiğim Yalnız beni ilgilendirmeye bayan karsın Evliliğimi ve kocamı hiç kimseyle tartışmam Hatta ablasıyla bile <Gülüyor> Kendine beğenmiş Oyunumuz diken kuşlarının ikinci bölümünü dinlediniz